Oh yeah. chicae Kainat, bugün 27 Ağustos pazartesi, yıl 2012, ay 8, gün 240, Hızır 114, 1433 Hicri Şevval 9, 1428 Rumi Ağustos 14. Başak Burcu'nda doğanlar, 22 Ağustos, 22 Eylül, Cuma'dan devam. Uğurlu gününüz çarşamba, uğurlu sayınız 5, uğurlu taşınız Safir ve Zebercet Uğurlu renkleriniz açık sarı, açık mavi, kobalt mavisi Uğurlu çiçekleriniz açelya, sarı menekşe ve lavanta çiçeği Uğurlu kokularınız leylak, limon ve sardunya Uğurlu müziğiniz eski şarkılar Yemek listesi gün 240 Balık plaki, patates salata, helva Büyük, Büyük Saatli Marif tıklığı. Takvimi South coast, the wild coast is lonely You may win at a game at Poulon But the lion still rules the barranca And a man there is always alone My name is Juan Hano de Castro My father was a Spanish grandee But I won my wife in a card game To hell with the lords o'er the sea I picked up the ace I had won her My heart, which was down at my feet Jumped up to my throat in a hurry Like a warm summer's day, she was sweet South coast, the wild coast is lonely You may win at a game at Holon But the lion still rules the veranda, And a man there is always alone Her arms had to tighten around me As we rode up the hills from the south Not a word did I hear from her that day Or a kiss from her pretty red mouth We came to my cabin at twilight The stars twinkled out on the coast She soon loved the valley, the orchard But I knew that she loved me South coast, the wild coast is lonely You may win at a game at Holon But the lion still rules the barangas And a man there is always alone Then I got hurt in a landslide With crushed hip and twice broken bone She saddled our pony like lightning Rode off in the night all alone The lion screamed in the barranca The pony fell back on the slide My young wife lay dead in the moonlight My heart died that night with my bride South coast, the wild coast is lonely, you may win at a game at polo, but the lion still rules the barangu, and a the man there is always alone, and a the man there is always alone. Herkes Açık Radyo 94.9 Açıkradio.com Ve Açık Gazete Haftanın ilk Açık Gazetesinin Açılışını yapmış olduk Ömer canton Bil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın. Günaydın Evet yılın Bu Geçmişte bugün ne olduğuna bakarken Açılış parçamızı da Bu şekilde belirlemiş olduk Çünkü 1958'de Bugün 27 Ağustos 1958'de İlk stereo plaklar satışa çıkmış. Daha önce stereo, stereofonik plak, ses tekniği yokmuş. Bu da 1959 başlarında e, piyasaya çıkarılan Kingston Trio Stereo Concert Concert adını taşıyan bir albümdü. E, i̇lk dünyanın ilk stereo çalışmalarından bir tanesi popüler olan ve çok satışlı bir şey. Ee, ve burada South Coast adlı parçayı da çaldık Meksika'dan New Mexico'dan gelen o ilk şey kaydı gene stereofonik olarak ve böyle güney yakası güney sahili yaban sahilinin ne kadar yalnız olduğunu ve insanların karılarını da mesela kumarda kazanabildiklerini anlatıyor böyle bir acayip Hikayeyi bir folk hikayesini anlatıyor. Sonra da yaralanmış, karısını satın almış ama uzak durmuş. Kumarda kazandıktan sonra yavaş yavaş sevmiş. Zaman geçmesi, Zaman geçmesi gerekmiş. Sonunda da bir büyük bir kaza geçirmiş bir heyelan olmuş. ...ve ayağı iki yerinden kırılmış... ...atın altında kalmış... ...karısı da... ...yıldırım gibi, şimşek gibi... ...atı... ...koşumları takıp... ...koşmuş yardım çağırmaya... ...fakat... ...baranka denen yaban ormanlarda... ...aslan bağırmış... ...ve onun üzerine at korkup... ...kızı üzerinden atmış ölmüş... ...ve sonuçta da... ...benim de kalbim onunla... ...birlikte genç gelinimle birlikte öldü gitti diyen acıklı bir baladdı. İşte Kingston Trio'dan bir ünlü, çok ünlü grubu Kingston Trio'dan Stereo Concert adını verdikleri canlı kayıtta dinlemiş olduk. Geçmişte bugün bu öyle bir şey de olmuştu. Evet geçmişte bugün olanları da değinecek devime devam edecek olursak 1783 yılında Mongolia kardeşler hidrojen gazıyla doldurdukları İlk balonu uçurmayı başarmışlardı ve bu süreç devam edip e, insanoğlunun e, ay ayak basmasıyla da devam eden bazı olayları da tetiklemişti. Belki buradan da o ilk e, aya adım atışın e, sahibi olan Neil Armstrong'a da günaydın deme fırsatı bulabiliriz. Evet 82 yaşında öldü. 82 yaşında operasyon daha önce geçirdiği operasyona bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmişti ona da tekrardan bir günaydın demiş olduk herhalde evet onun da meşhur bir sözü bütün herkesin akıllarında da asla unutulmayacak bir şekilde gittikten sonra bir insan için küçük ama insanlık için büyük bir adım demişti It's one small step for man, one giant leap for man. Oh, that looks beautiful for radio. It has a stark beauty all its own. It's uh, like much of the high desert of uh, the United States. It's uh, different, but it's very pretty out here. Evet iki buçuk dakikalık bir yürüyüşten sesler de bu şekilde diğer Edwin Aldrin miydi diğer astronotun adını hatırlamıyorum şimdi. Onu ben de tam olarak hatırlamadığım için size buradan boş boş konuşmayayım. <gülüyor> Evet böyle bir şey insan bir insan için küçük ama insanlık için büyük bir adım dediği sesi de bu şekilde duyurma imkanımız oldu. Günün tarihine biraz daha ekleme yapacak olursak hem de haberleri geçiş için güzel bir zemin oluşturabilir. Yunanistan'da 2007 senesinde çıkan yangınlar yaklaşık ülkenin üçte birini vurmuştu Mora Yarımadası'nda. Gene bu olaylar da 27 Ağustos'ta oluyor. Ee, 62 kişi hayatını kaybetmiş ve yangınlar ko kontrol altına alınmadığından ötürü bir olağanüstü hal ilanı yaşanmıştı. 2007 senesinde bugün e, bu süreçte galiba Beşinci devam ediyor. 5. dönümünde devam ediyor ve artarak yalnız Yunanistan'da değil dünyanın bütün kıtalarında hatta 7 kıtasında birden devam ediyor. O yalnız orman yangınları değil, erimeler kuzey ve güney kutuplarında da çok ciddi erimeler, rekorlar kırıldı. Ondan da bahsedeceğiz. Hatta orman yangınlarının da önü alınmaz bir şekilde Türkiye'de dahil olmak üzere <gülüyor> dört bir tarafı dünyayı cehenneme çevirdiğinden bahsetmek zorunda kalacağız. Gene bugün de aynı şekilde. Evet, günün haberlerine şöyle bir göz atalım o zaman. Şimdi buradan bu geçişle. Kuzey buz denizindeki buz örtüsü, oradaki kaplayan buzların e, örtüsü gelmiş, geçmiş. Dünya gezegen tarihinde bilinebildiği kadarıyla, kayıtlardan da görülebildiği kadarıyla en düşük seviyesine inmiş durumda. Rekor kırılmış. Bu e, pek bir sevindirici e, haber olarak nitelendirilemiyor. Çok feci bir durum. Bunun üzerinde biraz daha durabiliriz. Arktik bir ölüm. Sarmalı diye de nitelendirilebilir bu. Çünkü e, aşırı e, havaları tetikleyecek kuraklığı, selleri, ayaklenmedik yerlerde soğuk dalgalarını, çok daha az da olsa kuvvetli soğuk dalgalarını ve tabii çok büyük sayıda yoğun bir şekilde sıcak dalgalarını tetikleyecek diye bir araştırma var. Hem de en önemlisi bu Geophysical Research Letters diye son derece saygın, hakemli bir dergide çıkan bir araştırmada bunu yapacak. Yani küresel ısınmanın her geçen gün, her dakika neler yaratmakta olduğunu bir kez daha gösteren vahim bir olay. Bunun üzerinde konuşma fırsatı bulacağız. Zaten dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri sayılan Profesör Bob Watson da ortalama dünyanın sıcaklığını iki derece de artışta tutabilmek, bu limiti, tavanı tutabilmek şansının olmadığını söylemiş. Yani bunu pencereden kaldırıp atabiliriz diye BBC'nin haberi var. Bundan da biraz bahsedebiliriz. Britanya ve Almanya'nın birlikte efektif bir uluslararası antlaşma yapılabilmesi için çaba göstermelerini de önermiş. Buna bağlı olarak da çok sayıda şey haberimiz var. Dünyanın bütün kıtalarından seller sular haberleri Burma'dan var. Japonya'da Okinawa'dan var. Tayfun, Bolaven. Onların hepsine bir, bir miktar sonradan dönme imkanı bulacağız. Yani Burma'da, Birman ya da ya da 85 bin insan i̇r deltasında devletasında e, evsiz kalmış. Büyük rakamlarla böyle şey yapılıyor. Zaten bu çatışmalar nedeniyle birçok evsiz insan vardı. E, bu e, Türkiye'de, medyada söz konusu olmuştu bu Müslüman çatışması. E, Müslüman ee, Hindu çatışması olarak nitelendirilmişti. Fakat olayın aslı pek de o şekilde olmadığına dair da haberler çıkmıştı. Ee, şimdi de galiba iklim yüzünden, iklim olayları yüzünden insanlar evsiz kalmaya başlayacak. Zaten muhtemelen o ilk çatışmanın da kökenlerini çok araştırırsak kendi onda da e, iklimle ilgili kuraklığın, sellerin yarattığı bazı şeyler olduğunu da görmemiz muhtemeldir. Ama spekülasyon yapmayalım. Nasılsa önümüze gelecektir. Evet. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlü bir fırtına haberi gelmekte. Isaac. Evet. Isaac Meksika körfezine doğru ilerlemekte ve Florida'nın sahillerini vurmaya başlamış. Gene e... Haiti'deki de evsizleri vurdu geçti zaten. Ondan da bahsederiz. En az 4 kişi öldü farklı yerlerinde. Haiti'nin dünyanın en yoksul, Kuzey Erküren'in en yoksul ülkesi ve 4000 kişi zaten orada kalıyor hala. Depremden sonra barınaklarda onları vurdu tabii ki tahmin edildiği gibi. Şimdi Floridaya geliyor. Onun ötesinde tabii Sırbistan'da da Valjevo'da ya yağmur duasına çıkılmış durumda büyük böyle protestant şey ortodoks rahipler neden çıkmışlar? Çünkü muazzam orman yangınları olmaya başladı gene Sırbistan'da ve özellikle Balkan coğrafyasında. Bosna Hersek'i de bunun içine katabiliriz. Arnavutluk'u da bunun içine katabiliriz. Çağcağ'ta evet. Daha geçen hafta günün sözü olarak da Bosna'daki bir pazara giden kadının "Artık kaktüs biz de ekeriz. Kaktüs yemeği sever misiniz?" diye espri yapmaya çalıştığı Amerikalılar da Mars'a gönderdikleri araçla orada, oralarda ekim yapmayı düşünüyorlar herhalde. Buğday, Mısır filan diyordu. Evet, Sırbistan'da da durum böyle. Sırbistan'da belki ufak bir noktaya da buradan değinebilme fırsatımız olur. Ee, Kosova sınırı bölgesinde bir e, kasabada, kasaba yakınlarında Sırp gençler ile... E, Birleşmiş Milletler, pardon, NATO güçleri arasında bazı çatışmalar yaşandığına dair haberler gelmekteydi. Bunun da sebebini aslında bu duruma bağlayabiliriz. Hem orman yangınları hem yaşanan muazzam bir kuraklık yüzünden bu izolasyon altında kalmış olan bölgelerde, bunun gibi bölgelerde insanlar bir çıkış yolu arıyorlar ve bu çıkış yolunda bazen hem Burma'da olduğu gibi hem de burada olduğu gibi evsiz kalmak payesinde kendilerini çatışma alanına sürükleyecek alanlarda bulabiliyorlar galiba. Bu da oradan gelen bir haberdi. Evet şimdi yani bunlara biraz daha ayrıntılı olarak bakma fırsatını bulacağız. Çünkü zaten bizden başka da pek bu meseleyin bu dünyayı kasıp kavurmakta olan bu büyük tehlikeden fazla manşetlerden birinci sayfalardan değil yalnız içerik, içerik olarak da pek fazla yer veren Medya organı olmadığı için iş başa düşüyor maalesef. Öte yandan tabi diğer bir de şeylerden özel olarak bahsetmemiz gerekiyor. Bu yangınlar demişken Suriye'de akıl almaz bir durum olduğunu da açıkça görebiliyoruz. Cebimizden çok ciğerimiz yandı diye gününde sözü olabilecek nitelikte ormancıların sözleri. 21 yıldır ormancılık yapıyorum ve ömrümde böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyorum. Yayla Dağı'nın %80'i ormancılıkla geçiniyor. Ama şu anda muazzam bir zarar var. Yazık bu ormana demiş. 50 yılda bile var olmuyor, devam ediyor. Çok orman yangınlarının da ağır şekilde devam ettiğini gösteren çok sayıda haberimiz var. Onlardan da söz edeceğiz tabi. Yani Türkiye'de, Suriye'de ve Türkiye'de olanlardan. Özellikle e, Türkiye içerisinde bu hafta sonu çıkan yangınlar e, gayet muazzam seviyelere ulaştı. Ve e, bazı bilançolarda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Evet. Sadece Onlardan şeyleri var. verelim şimdi. Muğla, Kastamonu, Taşköprü, Kahramanmaraş, Merkez ve Bağlı Peynirdere Köyü. Ayrıca Andır'ın Kahramanmaraş'ta çok sayıda var. Orman yangını kontrol altına alınmamış. 10 günden beri Milas, ta Ankara'da, Kızılcağaman'da, 100 hektar yandı. Denizli'de, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Karabük'te, Osmaniye'de, Güney'de böyle bir dizi muazzam yangın haberiyle de karşı karşıya olduğumuzu da söyleyelim. Ve diğer haberlere de geçelim şimdi. En önemlilerinden birisi Suriye'de çatışmanın akıl almaz boyutlarda katliamlarla devam ettiği müthiş rakamlar var. Suriye'den de tonlarca diyeceğim düzinelerce cesedin bulunduğu Dera'ya değil mi? Dera'ya da. Dera'ya evet. Tamamen idam, infaz şeklinde yapılmış katliamlardan var. 200'den fazla da ceset bulunduğuna dair haberler var. Evet akşam saatlerinde bu rakam 300'e de çıkarıldı bazı gazeteler tarafından. Evet e, kuşatma altındaydı deraya. E, 200'den fazla sivilin cesedi bulunduğundan bahsediliyor. E, Ebu Kinan isimli bir muhalif Esat burada... Tam bir katliam yaptı. Sadece son bir saat içerisinde 20'si keskin nişancı ateşiyle öldürülmüş. 122 kişinin cesedini bulduk demiş. Star gazetesinden geliyor bu haber. Evet. 200 bini de açtığına dair mülteci sayısının bir haber var. Bu da çok giderek ürkütücü bir boyut aldığına işaret ediyor tabii. Ve Ağustos ayı pardon ve Ağustos ayı da Suriye için en ölümcül Ay olduğundan bahsediliyor Taraf gazetesinde. E, Pazar günü çıkan haberde. Henüz bitmeden içinde bulunduğumuz ay 17 aydır devam eden ayaklanmanın en kanlı dönemi olduğundan bahsedilmekte. Toplam evet. sayı olarak da 3700 kişi bu saldırılarda e, Esad'ın saldırılarında öldüğünden bahsediliyor. E, ve de, Halep ve Şam'da da çalışmalar sürüyor. E, evet yani 17 ay oldu fakat 22 bin'e mi toplam ulaştığına dair de başka e, rakamlara da rastlamak mümkün. O da gerçekten ayda artık bin kişiyi fersah fersah aşan korkunç bir durumdan bahsediyoruz. Ve mülteci sayısının da 200 bin kişi evet. olarak verilmekte. O da çok büyük. Zaten o yüzden de yeni bu ara bulucu olarak atanan kişi arabulucu bulucu mu diyoruz ona? arabulucu bulucu olarak söyleniyor. Evet, Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman e, Lahtar Brahmi de yaptığı ilk, açıklama, ilk açıklamalarından bir tanesinde korktuğundan bahsetmiş. Gayet önünde uzun bir süreç olduğunu ve korkutucu bir süreçten bahsetmiş. Gerçekten böyle söylemekte Lahtar Brahmi. E, haksız değil çünkü e, bayağı Ciddi bir şeyden de bahsediliyor. Ama bir diğer taraftan da İran e, dün başkent Tahran'da başlayacak 120 üyeli 16. Bağın, bağı, bağlantısızlar Hareketi liderleri zirvesinde Suriye krizine il, krizi ile ilgili olarak da kimsenin hayır diyemeyeceği bir plan ortaya çıkaracaklarını açıklamış. İran'da e, olumlu bir e, çaba içerisinde bulunduğuna dair haberler de gelmekteydi. Evet bunun ne kadar gerçekçi bir değerlendirme umut verici bir değerlendirme olduğunu tabi ayrıca e, düşünebiliriz. Öte yandan da Suriye'den e, re, muhaliflere yardım eden sanatçıların e, yönetmen ve oyuncuların da gözaltına alındığı son 3 ay, ayda da 2 sanatçının öldürüldüğü haberleri de var maalesef. Evet bildiğiniz üzere kaçırmalar da çok fazla oluyor. Bu kaçırma olayları, insan kaçırma olayları hem Suriye'de hem de Lübnan'da meydana gelmekteydi. Özellikle Lübnan'da son geçti içinde bulunduğumuz ay içerisinde yaşanan bir vaka yüzünden Türkiye'de bu konuya odaklandı. Ee, Türkiye'de bir iş adamı kaçırılmıştı ve karşılığında da Lübnanlı Hüseyin Ali Ömer'in serbest bırakılması isteniyordu ee, Suriye'de muhalifler tarafından tutulan ee, bu Talep de olumlu olarak karşılanmış. Lübnan vatandaşının Türkiye Başbakanlık Müsteşarları'nın talebi üzerine serbest bıraktıktan açıklamış muhaliflerde. Ee, durumda bu şekilde devam ediyor. İnsan kaçırmalar ve bu takas usulünden ilerleyen bir insan ticareti de olanca hızıyla devam ediyor. Hem Lübnan'da hem de Suriye'de. Ama e, bazı analizler de yapılmakta. Örneğin Independent gazetesinin Orta Doğu uzmanı yazarı Patrick Coburn. Evet e, Suriye ile ilgili son yazısında çatışmaların şiddetlendiği ülkede süreçten tek kazançlı çıkacak kesimin Kürtler olabileceğini iddia ederken Türkiye'nin de Suriye politikasından pişman olabileceğini belirtmiş. Neden pişman olacak e, olması söz konusuymış? E, i̇çinden çıkılamaz bir durum var yani devam edebilecek uzun zaman... Uzun bir süreç içerisinde devam edilebilecek Bir çatışma sürecinden bahsediliyor Evet yani bir de şeyi söylüyor tabii. Suriyeli Kürtlerden bahsediyor Toplam sayıları yaklaşık 2.5 Milyon civarında nüfusu Ve Suriye'nin nüfusunun %10'unu Kapsıyor Iraklı Kürtlerin 1991'de yaptığı gibi De, de facto yani fiili bir şekilde Özellikleye ulaştılar Diye yazıyor Coburn Hem Beşar Esad'ın hem de Suriyeli isyancıların şimdilik Kürt oluşumunu kabul etmek zorunda kaldığını ama Türkiye'nin yani benzer bir statüye kavuşurlarsa Suriyeli Kürtler de o zaman Irak'takine benzer bir statüye kavuşursa o zaman Türkiye'nin nasıl kendi sınırları içinde yaşayan Kürtlerin de benzer bir statüye sahip olmalarını nasıl reddedeceğini Soruyor. Güç durumda e, bu ve şöyle bir cümle kullanmış BBC Türkçe'de görüyoruz bu haberin çevrilmiş hali de özetlenmiş hali de eğer Suriyeli Kürtler Irak'taki gibi bağımsızlığa yakın bir özellik statüsünü elde etmeyi başarırsa Türkiye güneydoğusundaki kendi Kürt azınlığına benzer bir statüyü nasıl reddedebilecek? PKK'nın, yani Kürdistan İşçi Partisi diyor, gerilla savaşı başlattığı 84'ten bu yana Ankara isyancıları siyasi ya da askeri olarak bastıramadı. Son iki yılda da Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ileri görüşlü olmayan bir yaklaşımla taviz yerine baskıyı tercih etti. Ve şöyle demiş, bir gün Türkiye, Suriye'deki müdahalesinden pişmanlık duyabilir. Türkiye, PKK'nın Kuzey Suriye'de kontrol sağlaması durumunda bölgeyi işgal etmekle tehdit ediyor. Ancak hareketi evinde yok etmeyi başaramadığına göre yurt dışında başarması da olası değil. Hatta bu daha da büyük bir kargaşaya neden olur. Gerçek korku da Kürtlerin birleşmesi demiş. Irak ve Türkiye'deki Kürt azınlıkların pozisyonu bu ülkelerin istikrarı için çok önemli. Irak'taki özel Kürt bölgesel yönetiminin pratik olarak Birleşmiş Milletler'de çoğu devletten siyasi, askeri ve finansal olarak daha güçlü olduğunu da belirtmiş. Tabi petrol de var çünkü. Ve yazının sonunda Türkiye'li Kürtler konusunda uzman olduğunu belirttiği National Interest dergisi yazarı Eliza Marcus'un bir yorumuna da yer vermiş. Gerçek korku Suriye'nin bölünecek olması değil, Kürtlerin Birleşiyor olması diye bir yorum yapılmış. Evet Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı geçtiğimiz ay içerisinde bu uyarıda bulunmuştu. Ee, Suriye'nin kuzey demeye hazırlıklı olun diye hem medya mensuplarını hem de medya mensupları üzerinden kamuoyunu uyararak e, bir bilinçlendirme kampanyasına girmişti. Ama şu andaki e, konuşulan o, olaylara ve haberlere bakacak olursak hem bu mülteci krizi Türkiye'deki muhalefetin de Dahil olmaya başladığı bu mülteci krizi, mülteci kampları Hatay'da, Antakya'da ve o civardaki mülteci kamplarındaki durum hem de e, durdurulamaz mülteci yakını e, bir insansız hava, e, insansız e, hava aracı diyecektim, e, uçuşa kapalı bölge ilan edilmesinden bahsedilmeye yol açtı. Tampon bölge. Tampon evet. bölge. Bu tampon bölgede işte önümüzdeki ay içerisinde en çok konuşulacak olan konulardan birisi olacak gibi duruyor. Evet. Belki Suriye'yi konuşmaya biraz daha devam ederiz. Bir aradan sonra zaten tam 8.30 oldu şimdi. Ondan sonra da diğer konuları mesela elimizde Türkiye'deki öğretmenin Gaziantep'teki şeyden sonra aracılık eden büyük patlamadan suikasttan ve dördü çocuk dokuz kişinin ölümüne yol açan olayda şüpheli durumundaki öğretmenin tutuklandığı haberi var. Terör saldırıları var Terör genel saldırıları olarak var. da bahsedeceğiz. Ve e, Julian Assange'in e, durumuna Wikileaks kurucusu Julian Assange de pek e, medyada e, yer bulmuyor. Ama bulması çok önemli. Ondan da biraz bahsedeceğiz. Ekvador. Büyük Elçiliğinde nöbet tutan polisin elindeki notlarda gizli planda her halükarda tutuklanmasını isteyen notlar görüldü. Büyük bir skandal. Arkasından da Ekvador bir açıklama yaptı. Julian Assange'in c yönettiği Britanya, Büyük Britanya hükümetinin Julian Assange'i e yönettiği tutuklama, te yani gireriz Elçiliğe tutuklarız tehdidinin de ortadan kalktı geri aldığını da söylemiş. ...Ekvador ee, Başkanı. Norveç'ten gelen haberler var. Norveç'te ülkede katliamını yapan Breivik'in... E, ...davasında karar çıktı... ...ve en az 21 yıl hapis yatıcı... Belli, e, ...belli oldu. Evet, uzayabilir duruma göre de... ...kendisi gülümseyerek ve... ...selam vererek karşılamış... ...Nazi ile... ...Tapınak Şövalyeleri... ...karışımı bir selam vererek... ...Pussy Riot üyelerinden ikisi de Rusya'dan kaçıp yade edilemeyecek bir yere yerleri belirtilmeyen bir yere gitmişler. Bu büyük bir kolektif aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde münferit e, silahlı eylemler devam ediyor. En son e, Empire State binasında önünde yaşanan bir silahlı çatışmada e, iş arkadaşını öldüren e, bir Amerikalı ardından polisle girdiği çatışmada Tam beş el kafasından vurularak öldürüldüğüne dair haberler gelmekte. Bir de Venezuela'da ülkenin en büyük rafinerisi, petrol rafinerisi muazzam bir patlamayla yandı. Ve en az 39 kişinin öldüğü, 80'den fazla insanın da yaralandığı büyük bir faciadan bahsediliyor. Ama iki o, gün sonra tekrardan çalışmaya başlayacakmış. başlayacakmış. İyi haberi de sen ver işte de Doğu Türkiye'yi gezmekte olan bir yazar ödüllü bir gazeteci ilginç bir soru sormuş. Herkes nereye gitti diye. Boşmuş. Türkiye'nin doğusu. Hatta şey bile Nuh'un gemisi bile bu dramatik yerde bomboş diye de bir yazı yazmış. Fırsat bulabilsek ona da They Açık gazte. Açık I will fly a yellow paper sun in your sky. When the wind is high. When the wind is high. Hold a silken silver your window. If your night is dark, if your night is dark, in love. Simon Dupree and the Big Sound grubundan Kite Uçurtmalar adlı parçayı dinledik. Grubun elemanlarından Phil Schulman'ın da doğum günü. 1937'de bugün. Doğmuş kendisi Glasgow. Doğumlu bir skoç aslında ve çok sayıda enstrümanı da müzik ailesini de çalmasıyla çok iyi biliniyor. ya yani betenör, saksofon, flüt, klarnet, trompet, bütün nefesliler. Ayrıca da melofon, piyano. Arada bir de davul ve vurmalılarda da ustalığını gösteren çok yönlü bir müzisyen kendisi. Bunun Simon Dapri and the Big Sound grubunun Uçurtmalar adlı hoş şarkısını dinleyerek devam ettik. Onun doğum günü münasebetiyle. Evet Suriye ile devam edelim Suriye'de yani 3.700 kişinin daha ay bitmeden öldüğü gibi dehşet verici gerçekten insanın nefesini geçecek korkunçlukta bir haber ve bir başka yerde de gördüğümüz 20.000'i 20 aşmış olduğu tahmin ediliyor ölenlerin sayısının 17 ayda yani her ay giderek artan bir şekilde kanamalı bir durum var. Ve mülteci sayısında muazzam artışlar yaşanmakta. Evet. Yani 17 ayda 200 bin mülteci ve giderek onların sayısı da artıyor. Bayağı e, ağır bir durumla karşı karşıya olduğumuz ve gittikçe de durumun ağırlaştı. Şüphesiz. Bu arada Suriye Başkan Yardımcısı Faruk Elşar'a İran delegasyonunu Şam'da karşılamış. Kendisi hakkında muhtelif ...spekülasyonlar vardı... ...nerede olduğu bilinmiyordu... ...Lübnan'da mı, Ürdün'de mi... ...diğerli Arabiya gazetesi mesela... ...öyle... ...bir açıklama yapmıştı... ...Faruk Elşar'a... ...yok ortadan kalktı diye... ...ama bayağı... ...muhalefete geçti diye... ...aslında haberler vardı... ...böyle bir durumun olmadığı ortaya çıkmış... Beşar el da İran delegasyonuyla karşılaşmış ve Suriye'nin, karşılamış onları ağırlamış ve Suriye'nin kendi politikasını her ne pahasına olursa olsun sürdüreceğini batılı ülkelerinde bölgesel bir komplo içinde olduğunu söylemişler. Evet. Bu böyle devam edecek gibi görünüyor. Evet, Şu anda bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler'in ee, bir barış misyonu. Herhangi bir e, üyesi de Suriye içerisinde yer almamakta. Ülkeyi terk ettiler. Fakat 1 Eylül'den itibaren yeni bir süreç başlayacak. E, Kofihan'la daha önce yürütüyordu bu süreci. Şimdi de eski Cezayir Dışişleri Bakanı, e, Dışişleri Bakanı Lahtar Brahmi e, yürütecekmiş bu görevi. Onun bir takım açıklamaları vardı bu 1 Eylül'de göreve başlayacağı tarihten hemen önce. Brahmi şöyle diyor... E, Çatışmaların açmaza girdiği bu dönemde işte göreve gelen Suriye özel temsilcisi Selefi anlamından devraldığı müzakerecilik rolünü kendisini ürküttüğünü saklamamış ve Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri beni beni aradığınızda size onur duyduğumu ve çok korktuğumu söylemiştim. Hala aynı duygular içindeyim. Kesinlikle elimden gelenin en iyisini yapacağım demiş. Fakat süreç gayet. ...tıkalı bir şekilde... ...ülkütücü evet yani gerek ölenlerin sayısının... ...çok büyük boyutlara ulaşması... ...ve giderek artması... ...gerekse mültecilerin... ...aynı şekilde olması... ...aynı zamanda bir ürkütücü ve... ...asap bozucu haberde... ...şey tabi... ...Suriye'li... E, ...sanatçıların dün mesela... ...Damascus Docs Box... ...diye bir belgesel... ...festival... E, ...yapıyormuş yani böyle bir festivali de belgesel festivalini de Şam'da Arva Nayrabiya diye bir hem yönetmen hem de oyuncu olan bir kişi yapıyormuş. Fakat bu şey çalışmaları da yapıyormuş. Evsiz ve işsiz kalan, insanlara yardım eden biri. Bu bedelini ödetmek için mi o diye nasıl olduğunu bilemediğimiz bir şey var. Kahire'ye gitmek için Mısır'a Şam Havalı'nda gözaltına alınmış öte yandan pembe dizilerde de rol alan popüler Muhammed Omar da evine gizli polis tarafından baskın yapılmış onun da ve bilinmeyen bir yere götürülmüş kendisi ve ailesi bu çok endişe verici bir hal deniyor işte bu da milliyetten aldığımız bir haber ya 34 yaşındaki bu Arvan Nairab daha isyan başlamadan önce bile muhalifmiş, esat rejiminin bağımsız film yapımcılığına koyduğu yasağa karşı çıkıyormuş. Oso da Ömer, Muhammed Ömer Oso da devlet kontrolündeki aktörler birliğine girmeyi reddetmiş. Ya evet. suçları bu. Ee, yani daha önce 3 ay önce de Amerika'ya eğitim almak için Fulbright bursunu bırakarak Humus'ta belgesel çekmeye giden genç yönetmen Basil Şehade'yi de öldürün, öldürülmüş olduğunu da hatırlatalım. Çok ağır ödemiş bedelini yani. Geçtiğimiz sene içerisinde de muhalif bir karikatürist e, Suriyeli parmakları kırılarak cezalandırılmıştı. Evet, Ali Fezzat o evet. da. E, geçen ayda Ekel Tıraş Wild Custom'da Şam'da bir hapishanede işkence edilerek öldürülmüştü. Yani durumun daha ne kadar vahamet kazanacağını tahmin bile etmek zor. Bunu burada bırakalım herhalde. Fakat şey Suriye'deki sancılı sürecin çok uzun süreceğini düşünmüyorum demiş Davutoğlu. Bunu neye dayanarak söylüyor acaba? Milliyetten bir haber bu. Türkiye'nin dış politikasının ne şekilde ilerlediğini ben tam olarak çözebilmiş değilim Suriye konusunda ama... Ee, şu şekilde bir açıklaması var Suriye konusunda uygulanacak 3 politika varmış Birincisi statik adına Esad'ın yanında olmak ikincisi Suriye'de yaşananlarla, yaşananlarla ilgilenmemek Üçüncüsü ise bizim yürüttüğümüz politika Yani Esad'la ilişkimizi yürütemediğimiz için halkın yanında olmak demiş Türkiye-Suriye ilişkileri ülkede zulüm engellenemeyecek hale gelene kadar kesintiye uğramadı Biz hiçbir ülkede muhaliflere ayaklanın diye çağrıda bulunmadık diye bir açıklama yapmış ee, bir savunma pozisyonunda galiba anladım ama yani Suriye'deki sancılı sürecin çok uzun süreceğini düşünmüyorum demesi için herhangi bir e, yani NTV'de NTV'de Oğuz severle Oğuz severin programında Cengiz Çandar'la İsmet Berkan'ın sorularını yanıtlamış ama e, yani ama efendim, geçtiğimiz hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gelen yetkililerle olağanüstü bir toplantı yapılmıştı Galiba buradan çıkan haberleri bu şekilde ancak okuyabilmemiz mümkün olabiliyor. Evet oradan da şeye geçelim. Bir de mülteci krizi var aslında Hatay ve çevresinde yaşanan. Evet, ona geçelim ben de onu söyleyecektim işte. Şimdi mülteci krizi dünyanın her yerinde yaşanan bir kriz ama spesifik olarak burada da başka bazı unsurları da var. Onlardan da bahsedelim. Evet e, bu yakın zamanda. En e, gündemde olan olay da CHP lideri, gene, e, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği bir olay üzerine ilerliyor. E, CHP'li bazı milletvekillerinin Hatay'da sığınmacıların kaldığı bir kampa gittiklerini belirterek milletvekillerimiz bir kampa ziyaret etmek istediler. Milletvekillerimize diyorlar ki siz bu kampa giremezsiniz. Niye giremiyoruz? Orası ABD üstü mü diye sormuş. Ya şey... Herhalde şuradan demagojik olur değil mi? O Amerikan üstüne girilmemesi normal kabul ediyor olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve onun genel başkanının orası ABD üstü mü? Amerika Birleşik Devletleri üstü mü niye giremiyoruz diye sorması herhalde başka bir şey ifade etmek için yoksa memleketin içindeki bütün yabancı üstleri de herhalde girilebiliyordur diye düşünüyorum. Muhtemelen. Benim asıl e, dikkatimi çeken nokta da şu açıklamanın şu parçası. O da, burada da şey diyor. O kampta Müslüman kanı dökülsün diye mi adam yetiştiriyorsunuz siz? Yani bu sadece bu parçadan alsak ve altına da böyle seçenekler koysak böyle. A. Milliyetçi Hareket Partisi. D. CHP. D. AK Parti diye yapsak hangisini seçerdiniz acaba? Söylemeyeceğim buradan cevabı. Peki, ee, bazı açıklamalar da yapılmış bu konuyla alakalı. Ee, bir anette, bir e, de bu konuyla alakalı bir açıklaması vardı, bir haberi vardı. Bu haber içerisinde de e, bazı sivil toplum e, yetkililerinin ve e, aynı zamanda e, siyasi parti CHP'den gelen kişilerin e, bu soruyu ortak bir şekilde dile getirdiklerini belirtiliyor. O kampın içinde ne olduğu soruluyor. Evet, yani ...apaydın kampı olarak... ...nitelendirilen bir kamp... ...adı öyle biliniyormuş... ...içine girilmesini bırakın... ...dışarıdan fotoğraf çekilmesi bile yasak demişler ama... E, ...çok karışık bir... ...durum var orada da evet... ...yani el... E, ...kendi topraklarımıza da gireriz... ...şimdi ben milletvekillerimi gönderiyorum... ...vatandaş kaygı içinde... Ajanlar cirit atıyor, casuslar cirit atıyor. Niye giremiyoruz diye sormuş Kılıçdaroğlu da. Böyle bir polisiye casus romanı krizide. Evet, bütün bunların arasında. Buradaki yaşayan. durum, buradaki durum bu kampın niteliği yüzünden belki biraz daha e, olağanüstü bir hal içerisinde olabilir ama şey olarak düşündüğünüz zaman, Suriyedeki bir kampa, yani Suriyelilerin geldiği bir kampa, bir mülteci kampına, böyle takım elbiseler içerisinde çeşitli insanların girip teker teker gözlemlerde bulunduğunu ve o insanların bu gözlemleri nasıl karşılayacağını biraz aklınıza getirdiğiniz zaman, biraz empati kurmaya çalıştığınız zaman, acaba ne hissedersiniz diye de sormak mümkün İnsanın olabilir. aklına gelmiyor değil, evet gerçekten. De Çünkü öyle. buradaki kişilere de baktığımız zaman da kimler var bu etkinlik yapılmış, barışa çığlık diye bir etkinlik yapılmış Hatay'da. Etkinliğin ilk gününde konuşmacılarda söz almışlar. Bunların arasında disk Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri, e, CHP Gençlik Kolları Başkanları, Başkanı, Gazeteciler mesela Fehim Taştekin diye radikal gazetesinden e, Suriye ile alakalı haberlerinden bildiğimiz Feyim Taştekin, Hubiyar Sultan Alevi Derneği Başkanı, Türkiye Komünist Partisi e, Yürütme Kurulu Üyesi gibi insanların konuştuğu ve ondan sonra da burada talep e, dile getirilen taleplerin teker teker sıralandığı bir festivalden de bahsedilmekte. Yani evet. Bu insanların bu takım elbiseler içerisinde ya da bu kişilerin bu kamplar içerisinde dolaştığını düşündüğünüz zaman o mültecilerin o çocukların çünkü çocuklar da var sadece belirtildiği üzere orada silahlı el kaydeli militanlarından daha ziyade 200 bini bulan bir mülteci sayısından bahsediyoruz. Bunların içerisinde çoğu çocuk ve Kadınlardan Tabii oluşmakta. 200 binin sadece işte bir 30 bini Türkiye'dekiler 200 bin çeşitli ülkelere de dağılmış durumda evet. sanıyorum. Evet yani ben de o kadar kolay bu ziyaretlerin böyle istendiği anda yapılıp yapılmasının bazı problemler yaratabileceğini de düşünmüyor değilim. Evet, internet, örneğin internette dolaşan bir video da vardı o videoda işte yardım kampanyası, bir sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen bir yardım kampanyasıyla bu mülteci kampından birine giren gençlerden gençlerin görüntüsü vardı. Ve tepkiyle karşılanıp geri dönmek zorunda kalıyorlardı. Yani durumun ne kadar hassas ve kritik olduğunu, o insanların orada asıl ihtiyaçlarının neler olduğunu görebileceğiniz başka haberlerde buldu, geçtiğimiz aylarda ortaya çıktı. Örneğin bu su sorunu yüzünden ortaya çıkan kavgalarda ee, Suriye bayrağının çekilmesi Özgür Suriye ordusunun bayrağının çekilmesi Ya da o bayrağın çekilmesi Bunların üzerine Suriyeli e, Mültecilerin üzerine yürünmesi Ve büyük dövüşlerin görüldüğü olaylarda da Neyin ne olduğu galiba Yavaş yavaş ortaya çıkmıştı Evet. Ama şimdi bu Üst arama bir casusluk oyunu gibi süreçlerde ilerlemekte. Yani genel bir Kaotik hal Giderek hatta yaygınlaşarak ve artarak devam ediyor diyebiliriz. Ee, diğer haberlerden Gaziantep'te 9 kişinin ölümüne yol açan saldırıda bomba yüklü aracı çeken getiren çekiciyi bulmaya yardım eden ve eylemin de organizatörü olduğu iddia edilen bir öğretmenden bahsediliyordu. Siverekli yanılmıyorsam. M.H. Nöbetçi Mahkeme tarafından dün tutuklanmış. Bombalı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü daha önceden adliyeye sevk edilmiş. çekicin sürücüsü Meçe de tutuklanmıştı. Bombacı Murat Filiz'in ise hala aranmakta olduğu haberi geliyor. Evet, bombacının da gelen haberler üzerine Kırsal'a kaçtığı Suriye üzerinden tekrardan Kırsal'da barındığına dair haberler gelmekte. Ama öğretmenin arkasından da e, Şanlıurfa Siverek'te e, bulunan kişilerde sakin bir kişiyle sahip olduğunu e, Daha önce herhangi bir şekilde e, bir olayda adını geçmediğini ve bu olayın arkasında başka bir iş olduğunu düşündüklerini dile getirmişler e, Siverek'te yaşayanlar da öğretmeni tanıyan kişiler Ama olay e, üzerindeki giz perdesini henüz kaldırabilmiş değil Evet yani aracı olan öğretmen Meha, mahkemede tutuklandı. MH aynı zamanda KCK'nın üst düzey yöneticiliğiyle de suçlanıyor. Yani Antep bombasında iki tutuklama var. Bir de başka Şemdinli'ye üç gün önce saldırı düzenlemek isterken MOBESA denilen kameralar tarafından seyir kameralar tarafından görüntülenen otomobilin sahibinin ise ee, şu şoförü serbest bırakılmış. otomobilin sahibi evet, Bir diğer gizemli olaydı o galiba. Gasp çünkü gasp olayı olduğunu ve zorla götürülmüş olduğu ortaya çıkılmış. Araç sahibinin savcılığa verdiği ifadenin ardından da serbest bırakılmış. Yani tarafta vardı üst düzey bir emniyet yetkilisi konuyla ilgili açıklamaları yer almıştı saldırıda 2 PKK'nın öldürülmüş araç şoförünün de patlamanın ardından savrulup hafif yaralı olarak gözaltına alındığı vardı. İki, ama olay şu şekilde ilerliyor. Detayları da şu şekildeydi. 2 PKK'lı yanarak öldürüldü. Aracı kullanan şoför de savrularak hafif yaralandı diye bir e, evet. detay barındırmaktaydı içinde. O. Evet, işte onu söyledim. Böylece ama şimdi yani PKK'lılar Araçtan inmesine rağmen kaçmaması da e, emniyetçilere şoförün de olayın içinde olduğunu düşündürmüş ama öyle olmadı. E, şimdi tespit edilmiş olmadı ki. Bu iş biraz kriminoloji ilgilendiriyor ama bir araç içerisinde iki kişinin yanarak ölmesi, önde oturan kişinin de savrularak hafif yaralı kurtulması gerçekten ilginç olayların bir başka halkasını oluşturuyor galiba. Bir de bu olay yaşandıktan sonra çatışmaya devam edilmesi, kaçılmaması. Gerçekten ilginç olaylar zincirinin ilk halkası ve değişen bir stratejiden de bahsedilmekte PKK'nın uyguladığı. Evet. Şey peki bu arada bir de yine bir takım sabotaj olaylarının da devam etmekte olduğunu söylemediğiniz. Önceki gece... Kahramanmaraş'ta Nurhak ilçesi Umutlu Barajı çalışmalarında kullanılmak üzere bölgede bulunan iki tırı ateşe vermiş PKK. Daha önce de HES çalışanlara silahlı saldırıda bulunmuşlardı. Bu sefer de araçları ateşe vermişler. Tamamlanmış olan tribünlere de, türbin olsa gerek herhalde bu tribün değil, stadyum inşası olmadığına göre burası türbin olmalı yani dönen şeyler Onlara da zarar verildiği kaydedilmiş durumda. Evet, Bir diğer saldırı da e, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılmış. Derecik yolu üzerine PKK'lar yol kapatıp kimlik kontrolü yaptıktan sonra bir aracı ateş, ateşe vermişler. Ama hafta sonu içerisinde bu e, saldırılardan en mühimi de en önem, önemlisi de e, Omurlu taburuna iki günde gerçekleştirilen 3. saldırı olduğu söylenmekte yani 2 gün içerisinde 3 kez saldırı düzenlenmiş bu e, karakola e, Hakkari'nin e, Şendin ilçesinde Derecik beldesinde e, bulunuyor bu jandarma taburu ilçe merkezinde yapılı e, ilk ilçe merkezinde yapıldığı ve 5 kayıp vererek kaçtığı saldırının ardından bölgede başlayan operasyonlar sürüyormuş PKK'nın üzerinde fakat e, bir diğer taraftan da İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in bazı açıklamaları var. E, bu yaptığı açıklamalarda da ben bir yerde konuşurken 10 olaydan 9'unun zabıtamız, güvenlik teşkilatımız, istihbaratımız önlüyor, aydınlatıyor demiştim. Şimdi onu daha yukarı çekiyorum. 10'da 9 değil, yüzde %97, 98'dir. Yani 40'da 1'dir. 40 olaydan bir tanesi gerçekleşir demiş. Yani bir... Evet, peki bu şey o, saati tamamlarken bir, iki, bir dakika içinde de şeyi özetleyelim. Belki İldis Naim Cahin'e de bir çeşit cevap olabilir. Asayiş Kemal diyor yani. E, kısacası özetleyebileceğimiz kadarıyla her türlü. Bir taburu e iki, bir, e, iki gün içerisinde üç defa yap saldırı yapılabiliyor. Yani belli olan saldırılar yapılabiliyor. Üç defa. E, e, Aslında iş diyebiliyor Aldi bakanlar. biliyoruz Ama mesela Simon Dunkin aynı şekilde değil e, Independent gazetesinde e, gezi yazarlığı yarışmasını kazanan Simon Dunkin'in yazısı şöyle bir şeymiş. E, yani herkes nerede diyor bu dramatik ülkede. Herkes ortadan kalkmış. <gülüyor> Çok acayip aslında. Yani her tarafta dolaştık ve insanları pek ortalıkta göremediğimiz şeklinde bahsediyor. Belirli bir şaşkınlık var açıkçası. Evet. Ee, o yazarda güvenlik nedeniyle 10 yıl önce bu bölgeyi ziyaret etmenin neredeyse imkansızken şimdi rahat olduğunu da belirtmiş ama hakkında yemeyelim. Gezdiği yerlerle ilgi, gezdiği yerlerle ilgili övgü dolu ifadelerle bilgiler veren yazar. Bununla birlikte gezisi sırasında batıl turistlere rastlamaması ile ilgili şaşkınlığını belirtmiş ve bu konuyu yazısını başına da taşımış. Doğu Türkiye, herkes nerede? diye sormuş. Duncan hemen hemen her, her gezdiği yerde ziyaretçi olmasına rağmen sadece kendisini ziyaretçi olarak sadece kendisinin bulunmasında şaşkınlıkla karşılamış. Halbuki gezilebilecek yerler arasında Ağrı Dağı, Van Gölü, Doğu Beyazıt, İshak Paşa Sarayı, Ani Harabeleri gibi yerler var olduğundan bahsetmiş. Fakat soruyor ee, kendisi. Yazı da şöyle başlamış. Yani diyor ki işte. ...rehberimiz... ...şey söyledi diyor... ...işte şurada da... ...Nuh'un gemisini görüyorsunuz... ...demişler... ...bir sessizlik çöktü diyor... ...ben göremedim... ...demiş sonunda kendisi... ...daha da büyük sessizlik... ...fakat... ...Ağrı Dağı'nın gölgesinde... ...hiç kimse de pek göremedi... ...fotoğraflarda daha iyisini görürsünüz diye... Durumu idare etmiş yani orada oralarda tozdan dumandan pek bir şey görünmüyor insanlar da görünmüyor sonucuna varmış ama bu tabi bir gezi yazarının izlenimlerinden ibaret bunlarla takılacak ve vakit kaybedilecek değiliz. Açık gazde. Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkes evet. Normal olarak bu tarihlerde biz Yüksek Askeri Şura toplantısını konuşuyor olurduk diye hatırlıyorum. Her bu tarihlere düşen Pazartesleri program yaptığımızda bu sefer galiba konumuzda yaş yok. Yüksek Askeri Şura yok, değil mi gündemimizde? Evet yani e, 2000 içten bu yana program yapıyoruz. Herhalde aksatmamışızdır bu Ağustos aylarındaki yaş gündemini, gerilimlerini değerlendirmeyi, haberleştirmeyi ya da yorumlamayı. Çünkü her yüksek e, Askeri Şura e, arifesinde e, çok zor e, siyasi bir ortam e, karşı karşıyaydık. Bunu çözümlüyorduk. Geçen sene de sorumluydu ama bu sene e, yani Türkiye'nin gündeminde yaş kararları e, yok. E, bu da ayrı bir analiz edilmesi gereken husus. Yani askerle e, AK Parti ikidarı arasında 2002 Kasım seçimlerinden bu yana devam eden e, en e, sakin bir askeri şura yaşandı. E, bu da ister istemez e, Türkiye gündeminde e, daha alt sıralarda yer alması neden oldu. Bizde de öyle oldu. Ee, insan ayrıca değerlendirmek bir, mümkün evet, insan bir boşluk duygusuna kapılıyor bunca evet bir, yani ben mesela Ataman genelde falan listesine edinir onları işte bakardık işte tarz, hazırlık yapardım bu sene hiç onun üzerinde durmadım bile zaten e, yaşta da sadece şey oldu galiba bu mahkemesi devam eden generallerle ilgili e, bir evet. tarihte bulunuldu onun dışında fazla bir şey olmadı bu e, do, e, evet sakin, sakin, sakin geçiyor ama e, orası onun dışındaki her yerde sükunetten sakinlikten eser bile yok <gülüyor> maalesef evet, gerçekten yani e, en son e, yani daha doğrusu şöyle yani bu Antep eylemi e, bir taraftan böyle sanki 1984 yılından bu yana devam eden bu çatışmalı e, savaş diye adlandırılan dönemde PKK'nın uyguladığı e, sivillere şiddetin ilk defa oluyormuşçasına bir e, karşılaştık. Halbuki bu yani e, yıl başına düşen e, onlarca e, böyle e, olayla karşılaştık. Hem metropollerde bundan sonra Hedefimiz metropoller dedi Silvan olayından sonra PKK Ondan sonra da e, Siirt'te e, O veda gecesi düzenleyen e, Roket atarla parçalanan e, Genç kızların e, Hikayesi ben e, e, Kapanmadı üstünden Sonra e, Çocuğunu e, Hamile e, kadının e, öldürülmesi gene bombayla yani Bunlar şey olmadı Daha dün bunlar oldu Sanki Böylesine bir hedef gözetmeksizin Çatışan hatta Siyiz olaylarından sonra O kadar çok şey yazıldı Çizildi ki gene Hem de yani Kürtlerin temsilcileri tarafından Çünkü PKK'nın bu tür Sivil Hedefleri yapması İstanbul'da Türkiye'nin her tarafında Sahil kentlerinde Onlarca bu geçen 30 yıl içerisinde uyguladığı şiddet var. Hani Kürtler şiddeti biz başlatmadık, şiddeti devlet başlattı, onlar bizim köylerimizi, mezcalarımızı yaktılar. Doğru bunların hepsi Hatta Kürt tarihine baktığınızda aslında yani PKK'ya kadar olan süre içerisinde bölgesel Kürtlerin de mesela Şam'da, Bağdat'ta, servis aracını falan Kürtlerin e, taradığı görülmemiştir. Bu daha çok Türkiye topraklarında yaşandı. Sivil hedefler, e, sivil köylüler, çocuklar, e, Erzincan'daki o e, şeyi unutmayalım. E, Bağlar, başı mıydı köyün ismi? Şimdi unuttum. Çok üzerinden uzun yıllar geçti. Defalarca e, sivil hedefler üzerinde PKK'nın eylemleriyle karşı karşıya kaldık. ve Bu Kürt e, temsilciler tarafından da ee, olabildiğince eleştirildi çünkü Kürtlerin tarihinde e, 150 yıllık bir çatışma var hadi biz deyelim ki 90 yıl Mastürk ayaklanmasından 1921'den bu yana alalım getirelim Cumhuriyet tarihi içerisinde baktığımızda e, ne Said sonrası Dersin vesaire bu tür çatışmalı isyan e, ağrı isyanı 16-17 tane isyan var Cumhuriyet döneminde evet, baş, baş, soğansı... baş bağlar kaplı. baş bağlar yani çok kırılma noktalarından biridir Dolayısıyla e, ayrıca PKK, e, Silvan olayıyla birlikte e, metropollerde de hedef gözeteceğiz dedi. Aslında yani Antep eyleminden önce bölgede şemdin Hakkari bölgesinde ciddi bir savaş var ve bu savaşı bilmiyoruz biz. Yani biliyoruz da bilmiyoruz. Ortaya konumlu hala devam ediyor bu. Hüseyin gün kaçırıldı. Ne konuşuluyordu? Hüseyin Aygün'in PKK ile olan hitabet biçimi... O, diyalogları speküle ediliyordu. Ardından BDP'liler yolda PKK'lıla karşılaştılar. Bunların diyalogları ve görüntüleri konuşuluyordu. İşte bu kaçırılma ve karşılaşma aslında e, hay, yani aygın ilk kaçırılan kişiydi. Onlarca yüzlerce insan kaçırıldı. PKK'nın elinde bulunan e, asker sivil e, sayısını bilmiyoruz bile. E, ve bugüne kadar onlarca yüzlerce kaçırılan insan oldu. Aslında o, o bölge e, savaşla, ter, e, terörle, e, şiddetle, devletin şiddeti, PKK'nın şiddetiyle günlük hayatın birlikte yaşandığı bir bölge. Yani yukarıdaki, dağdaki e, e, PKK e, militanı, ee, hem şiddetin içerisinde hem köyüne gidip e, işte bayram yemeği de yiyor. Bu iç e, içe geçmişlik yıllardan beri var. E, böyle e, farklı bir dünyada yaşamıyorlar. Dolayısıyla bunların iç e, içe geçmişliği e, bir gerçeklik. Ama bu sevillere yönelik e, eylem e, dediğim gibi ilk defa yaşanan bir oyan değil. İnsanlar geriye dönüp hafızalarını çalıştırmalılar. Ama Neydi en son? Mesela en son Türk basında bu PKK Abdullah Öcalan hakkında neler dediği hakkında bir yılı aşkın süredir bir bilgi edinemiyoruz. Yani sonuçta Türkiye kamuoyunda e, İmralı faktörü devreden çıktı. İmralı'nın e, PKK üzerindeki etkilerinin e, ne olup bittiği hakkında da bilgi sahibi değildi. Ve şu anda onunla yansıyan bir şey yok. Ama en son hatırladığınız Murat Karaylan'la Avni Özgür'ün görüşmesi değil mi? Evet, PKK evet. liderliğiyle Kandil'e. Ondan sonra da işte gayet şey bir görüşmeydi, basında popülerize oldu, dikkate değer aldı. Sonradan Karayel evet. ama beni anlamamış falan dedi, hatırlarsanız yani. Bazı konularda şey oldu. Şimdi bizim şiddetli bir moralimiz bozuk. Hem bölgede bütün e alanda zaten Suriye, Irak nasıl bilsenizsiniz, Sınır Sınır Sınır Sınır, İranlı sınırlarımız var ve bütün bu sınırlarda Kürtler yaşıyor kendi ülkenizde en yoğun Kürt nüfusu var yani ve artık bu iş artık işte metropollere turizm merkezlerine büyük şehirlere desteklama noktasında ciddi bir moralimizin bozulduğu ve çıkmak sokaktaymışız şeyine yolarsa ve çok da normal yani biz bu 30 yıl boyunca işte son 10 yıl içerisinde kaç kez gittik geldik şimdi e, biz bunları düşünürken açıkçası e, mesela nereden geliyoruz? Tarihin, Türkiye tarihinde kütlerle çatışmada yaşanan bir savaş hep vardı. Çatışma her zaman vardı. Ama e, bir ilk şey yaşanmıştı. Bir açılım devlet çözüm dedi. Ve gitti. Oslo görüşmeleri, işte Habur oldu. Bunlar ilkti. Savaş ve çatışma her zaman vardı. Alo? Evet dinliyoruz. Dinliyoruz. Ha, e, ama bu ilkti. Şimdi bu, biz bu, 100 yıllık çatışmada Yaşanan bir ilk var yani devlet geldi hem de işte terör örgütü ilan ettiği örgütle masaya oturdu. Şimdi bunun üzerine yeniden bir savaşa dönüldü. Şimdi yaşanan karamsarlığın temelinde bu var. Yani savaş hep vardı ama barış yönelik adımlar ilk defa atıldı son işte 3-5 yıl içerisinde yaşanan şeydi. Ee, ne bileyim bir sayısız mesele bir kere tüm çift ortaya konuldu son 5'in konumluya çalışıldı. Devlet meseleyi e, sorun olarak algılayıp çözüm üretmek işte e, sayısız raporlar üretildi. E, açılım denemeleri geldi. Dolayısıyla bunların e, açık seçik devlet çözüm isteme tarafına geçti. Şimdi yani tabii bir anda bir silvan saldırısı oldu. Hatırlayın o silvan saldırısında ben böyle e, e, Toplanalım daha çıkalım biyolojik kuralım dedim yani o derecede çünkü ortada çözülebilir bir kim Ossadan haberimiz yoktu olsadan Şubat ayında haberimiz oldu Ocak ayında haberimiz evet, oldu hiç kimse bilmiyordu açıkçası yani. bilmiyordu arada onu dere yaşandı şimdi e, gerçekten e, burada neden ne oldu bu şiddeti devletli de şiddeti seçti PKK'dan şiddeti seçti şimdi. Bunun üzerine düşündüğümüzde yani bir bu arada ne olduğu bak bir Arap baharı başladı aslında. Yani Orta Doğu'da Arap ülkelerinde ciddi bir değişim bir debilim işte debrim, ne dersiniz ama bir değişim başladı. Şimdi dünyada da bir 2008'den beri Batı tarafında kasıp kavuran bir iktisadi krizle yaşanıyor. Şimdi başbakan şey deyip durdu. Dünya krizi Türkiye'yi tehdit geçti. Ama yani onu da konuşuruz, tartışırız ama e, tabii Avrupa'nın yaşadığı gibi bir bunalım yaşanmadı Türkiye'de şu anda en azından. E, ama yani İktisadi kriz tehdit geçmiş diye denilebilir ama Orta Doğu, Arap Baharı'nın değişim Türkiye'yi tehdit geçmedi. Bunun etkisini yaşıyoruz gibi geliyor bana. Yani e, merkezden burada hatta. Şimdi onun bir tsunami'si var. Bütün Kuzey e, Afrika'daki Arap devletleri, e, en güneydeki Arap devletleri zaten sorunlu bir bölge. Biz, İndonizya, İsrail, Suri, Irak zaten e, 20 yıldır şey. Burada e, ki ka, e, kalkışma, e, bu bölgede yaşayan bütün etnik, dini ve ulusal e, kimlikleri e, varlıkları hareketi geçirmesi kaçınılmazdı. Türkiye zaten 30 yıldır, 100 yıldır bir etnik çatışma ve savaş yaşıyor. Ve cephe büyüdü yani. Bu geliştirmenin etkisini yaşıyoruz gibi geliyor bana. Yani şimdi etkiler, Kürtlerin dağıldığı ülkelerde var olan statikoya göre bir siyaset gidiyordunuz. Şimdi o, o statikolar değişiyor. Ve değişen statikoda oradaki kimlikler, etnik ve dini kimlikler su yüzüne çıkıyor ve çatışmalı. Bunlar da sizin sınırlarınızda bulunuyor, bütün bu farklılıklar. İç içesiniz bu e, yapılarla, yani, işte iç içesiniz, Araplarla iç içesiniz, Kürtlerle iç içesiniz, e, Türkmenlerle iç içesiniz. Dolayısıyla bu yapıların hepsinin etkilemesi kaçınılmazdı. Sen e, statik üzerinden bu meselene yaklaşırsan, e, bu e, cephe geniş ya, hat geniş deyince. Ee, bütünüyle bu sınır e, senin sorunun olmaya başlayınca sadece PKK üzerinden var olan sınır e, kancis e, sorunun olmaktan çıkıp genişlerse ve sen bu bir kaldırılan stotikoya uygun e, bir hazırlık bile yapamazsan geç kalmışsan en azından e, bu tür bir durumla karşı karşıya kılırsın ama hiçbir şey siviller üzerinde e, PKK'nın yürüttüğü ee, bu faaliyeti yani PKK, PKK'nın bilmiyorum artık yani PKK'yı e, çözebilene aşk olsun e, farklı şeylerinde istihbarat örnekleri de olabilir. Bilemiyorum onları ama siviller üzerinde e, uygulanan politika e, bu terör ve şiddet e, yaklaşımı e, Kürt e, meselesinde e, yaşanan bu ilklerin ben e, dünya tarihine baktığımızda hep savaş savaş gitmiş Kürtlerle, hep çatışma çatışma gitmiş, hep devlet terör güvenlikçi bakışlığı gelmiş. İlk defa barışını konuşuldu. Açılım konuşuldu, çözüm konuşuldu. Devlet geldi, her şey açık seçik konuşuluyor. Şimdi bundan bu başlangıç bu kapı aralandıktan sonra tamamen kapanacağına açıkçası inanmıyorum. Baktığımızda gelgitlerle e, dolu yani ilkler, ikinci barış denemeleri üçüncü dönüş denemeleri oluyor Türkiye'de ilk defa barış denemesi ilk defa şey oldu bundan bu bütünlü de kapıyı kapatmak istemiyorum Dolayısıyla yani hep savaş hep vardı ama barış denemesi ilkti. ben buna tekrar geri gösterler olacakmışım ama bu genişlemenin arkasında yani bu bölgede yaşanan değişimin etkilerinin Türkiye yansıması var bir kere Türklerin kendi haklarını geleceklerini tayin hak kursusunda her ülke bazındaki meselenin genişleme ihtimali doğdu. Yani Irak Kürtleri, Suriye Kürtleri, İran Kürtleri, Türkiye Kürtleri onların da kafasının bu konuda çok darak olmadığı muhakkak ama bütünüyle bu Türkiye'de PKK töreninin artmasının arka planında bütün bu bölgedeki değişimin etkisi olduğu muhakkak. Ama Gelinen nokta nereye savurdu? Geçen gün bir televizyon programında 2-3 gün önce şahit oldum. Muhafazakar e, bir televizyondu. Tam şeyini hatırlamıyorum bulabilirim ama. Yani e, şu an 10 yılda, 15 yılda özellikle Türkiye'deki demokratikleşmesi, her türlü özgürlük e, genişlemesi da son derece önemli bir e, yaklaşımdı Muhafazakar kanattan Ali Bulaç. İdamın geri gelmesini savunuyor. Şimdi antep evet, olayları getirdiği be. nokta, bulaç idam kararı, idam şeyi yeniden gelsin diye uygulaması. A, yani be, evet, yani döne döne bu tarz e, akıl dışı ve vicdan dışı şeylerin savunulması noktasına savrulunabiliyor. Ama bütün bunlara rağmen de dediğiniz e, üzerinde düşünülmesi gereken bir husus çünkü. E, gerek e, Gürbüz Özaydınlı da yazmıştı e, Özaltınlı. Özaltınlı da yazmıştı geçen hafta e, bu e, böyle tamamen güvenlikçi bir e, bakışla vur, vurarak kırarak askeri çözümle militarist bir çözümle yaklaşılacağı anlamına e, gelmeyeceğini ve en beklenmedik yerde bu, çünkü temel e, geleceğe ilişkin temel garanti siyasetin garantisi Kürt meselesinin bir şekilde çözümüne bağlı olduğu için ya Adalet ve şimdi, Kalkınma Partisi'nden böyle bir şey beklenebileceğini yazan yazarlar oldu. da aralarında olmak ya üzere. Ben açıkçası, yani savaş hep vardı, çatışma hep vardı ama barış e, ve de çözüm açılım ilk biz Ha burada gördük doğru mu? Ondan önceki işte falanca bir yüzbaşı düzeyinde PKK ile görüşen insanlar olmuş bilmem. Ama devlet masaya e, ciddi kamuoyuna yansıyan biçimde oturdu. Dolayısıyla bu, bunu bugün kaybedilmiş e, gibi tamamıyla görmek neden görmek istemiyorum. Çünkü bu kapıdan geçiş var. Bu kapıyı bu aralığı... Kürtlerin PKK ile e, temposu duyan duymayan kesimleri de gördü. Kürtler bunu bu kapıyı gördü. Devlet masaya oturdu. Dolayısıyla bunu ne Erdoğan mahvedebilir e, bir başkanlık e, rejimi uğruna, ne de PKK'nın e, bölgesel bir e, Kürt devleti olabiliriz fırsatı çıktı e, yaklaşımı mahvedebilir. Dolayısıyla yani Kuzey işte, e, kuzey Irak modeli vesaire bunlar tabii kendi aralarında da çatışmalı, çelişkili derrak e, yapılanmalar değil. Ama yani en azından Türkiye'de bu karamsarlık gerçekten kabus gibi bir yaşındaki çocuklar hayatınız garanti olsun. Metropollerde de savaşın. Herkes düşmandır mantığıyla giden bir örgüt. Hiçbir şekilde e, saygınlık kuramaz, kuramamıştır da zaten. Bey, dolayısıyla de... Burada bir şey ekleyebilir miyim? Burada şey Efendim? dediniz ya e, garanti değil, hayatınız garanti değildir diye ama bir yandan da mesela şeye baktığınız zaman İdris Naimşah'ın açıklamalarına baktığınız zaman biz olaylardan yaklaşık %97-98'ini önleyebiliyoruz, önlüyoruz diyordu. Ya da aynı zamanda mesela e, Milli Savunma Bakanı katıldığı güreş festivalinde PKK'yı biz bitirdik. E, biz terör örgütünü 6 defa bitirmiş durumdayız diye demeçler de veriyordu. Burada da bir Garanti verilme durumu var bir taraftan karşı taraftaki konumlandırılan kişiler hayatınız garanti altında değildir diyor. Ama bir yandan da hükümet yetkilileri bakanlarda böyle bir garanti verilebiliyor. Bu garantilerin bir şekilde çatışması gibi bir durum ortaya çıkmış olabiliyor mu? Tabii, doğru olur yani, yani sonuçta bir tek taraflı bir olay değil ki bu iş. Yani Başlangıcında Kürtler çok haklı olarak şunu söylediler. Yani şiddetli devlet bizim üstümüze ürüyor da biz de uyguluyoruz. Ama e, yani şiddet, artık bu mevzu ölümsüz ve şiddetsiz, e, savaşsız, e, çözülebilir adımların atıldığı aşamaya geldikten sonra geri oldu. Dolayısıyla Türkiye'de kamuoyu yani iktidarın sertleşmesi nedeniyle o da hep analiz ediyorum. Etmeye çalışıyoruz şu nedenle, bu nedenle. Yani tarihin en kötü İçişleri Bakanı ile... Karşı karşıyız. Yani Faruk Sükan'dan bile özür dilettiriyor İzlis Naim Şahin bize ama e, bu meselede e, yani hükümet de e, bir gün içerisinde 3 kez bir karakolu basılıyorsa zaafiyetini e, bu şekilde bir örtmek çabası içerisinde Hı. düşebilecektir. E, dolayısıyla yani e, buradan e, hiç kimsenin yani barışın aralığı görüldükten sonra özellikle de onu söylemek istiyorum. Yani ben onu çok önemsiyorum. Bir ilk defa 90 yıl boyuncaki gelecek yıl Cumhuriyetin 90. yılı oluyor, değil mi? 21 de benim hatırladığım yani en yakın heyeti temsiliye zamanındaki isyan ondan diye ilk defa Atatürk'ün Türkleri destek çalış şu işte mücadele ikna etmesi dışındaki görüşmeler hariç. Bir çatışmak, savaş şeyinde devlet ilk defa kabul edip oturdu arkadaş masaya. Bu önemli bir şey. Bunun bu, bunu e, önemsemek ve e, sürekli gündeme getirmek durumunda. Hem Kürtler hem Türkiye Türkler neyse barış isteyen taraf. Demek ki masaya oturuldu, adım da atıldı. Dolayısıyla buradan e, işi e, tekrar e, istemek gerekiyor. Çünkü bu işin bu, bu işin e, Nereye kadar devam edecek? Efendim şey Suriye meselesi hesap gidecek. Yeni düzen. E, o bir, bir dinamik o. E, öbür tarafta içeride baktığında bakıyorsun Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceği AKP'nin e, nasıl bir şeye gönelecek. Bunlar e, hepsi heba olabilecek şeyler. Türkiye'de siyaset Erdoğan onun farkına varmıştı. Gideydi en azından. Yani Türkiye'de siyasetin Türkiye'nin e, gelecek tasavvur edebilmesinin en önemli metelesi Kürt sorunu çözülmesi. Şimdi siz bunu şiddetle, e, şiddeti de yaygınlaştırarak e, taraflar sürdürdüğünüz ölçüde bölgede başka bir patlak verdi. Hadi buyurun bakalım e, Suriye içerisindeki Kürtlerle Bileşke halinde ve bölgesel bir Kürt çatışmasını e, yönetebilecek hem e, savaşla hem de e, siyasetle Türkiye'nin bir politikası olmadığı ortada. Evet yani e, tekrar bir saniye bir araya girebilirsem e, Gürbüz e, geçen e, Cumartesi günü yazdığı yazıda tarafta AKP Otoriterleşme ve Kürt Sorunu başlıklı yazısında e, yani <gülüyor> otoriterler de barışır. Bu imkansız değildir. Çünkü asla o kadar som, o kadar katıksız bir dünya değil siyaset diyor. Yani otoriterlik ve demokratlık iç içe kararsız bir faydacılık içinde <gülüyor> mahcupyanın yanın deyimiyle sarkaç gibi salınıp duruyorlar. Demokrasi dediğimiz toplumların birbirlerini yiyip yok etme deneyimi içinden geçerken ...bunun maliyetini görüp... ...birlikte yaşamanın düşüncelerini geliştirdikleri... ...bunun kurumlarını adım adım... ...oluşturdukları bir rejim değil mi diyor. Eğer bu doğruysa... ...ötekini yok etme çabası diyebileceğimiz... ...otoriterlikle... ...demokrasi arasında aşılmaz uçurumlar... ...yok demektir diyor. Ve biraz önce sizin de bahsettiğiniz şeye de... ...bağlıyor. Yani iktidar hesaplarına bağlı olarak... ...otoriter tutumların öne çıktığını... ...söylemek doğru olabilir. Ama... Peki ama diyor Kürt savaşını bitirmekten daha büyük bir iktidar hesabı olabilir mi? Yani 2023 hesapları yapan Erdoğan ve AKP'nin iktidarını Kürt savaşı kadar tehdit eden bir sorun daha gösterebilir misiniz diyor. Ve şeyi de biliyoruz ki bütün dünya deneylerinden de biliyoruz ki bu çatışmaların sona erdirilmesinde aktörlerin kamuoyuna bir açık olan bir de olmayan iki yüzü var. Müzakereler de boşuna gizli yürütülmüyor. Yani son derece anlaşılır nedenlerle çok hassas bir süreç bu. Türkiye'de de büyük bir sabotaj yaşandı. Hepimizin gözü önünde mutabakat metinleri ortaya saçıldı işte biraz öncesinde söylediğiniz yani Oslo görüşmeleri denen görüşmeleri bilmiyorduk birden ortaya saçıldı. Yargı üzerinden hükümete açıkça siyaseten meydan okundu. Bu hamle değişim bloku içinden geldi. Bunu hiç yaşanmamış sayabilir miyiz diye de ilginç bazı noktalara işaret etmiş. Ya şimdi e, Yani bütün biz e, Silvan olayları ve son bir yıl içerisindeki Yürgüs'ü tamamen Kıttürk'ün e, yazısında okumadım ama e, doğru. Yani Türkiye bu aralığı e, tüm şey yapamazsınız yani e, sıvıyamazsınız, kapatamazsınız. Bu barış aralığında geçilmiştir. Denenmiştir. Bir ilktir. E, ve de bu önemsenmelidir. Bunun üzerinde çünkü bundan önce böyle bir olay yok. Hep <gülüyor> çatışma, hep savaş, hep güvenlik var. İlk defa oturuyorsun bir masaya. Bu çok önemli. Evet. Özaltanı da zaten evet. şey diyor. AKP'nin bu müthiş otoriterleşmesini gözden kaçırdığım anlamına gelmiyor. Kürt sorunundaki Tabii. sorumluluğunu önemsemediğim için söylemiyorum. Ama çok etkenli, çok aktörlü ve karmaşık bir sorunun tabiatını tartışmaya çalışıyorum ya, demiş. Şimdi AK Parti'nin bu konuda e, izlediği politikalarda zaman zaman yani Akba, Kürt meselesi, şizofrenik yaklaşım gidiyordu. Faile meçhul e, devlet cinayetlerini ortaya çıkarıp e, karakolun yanındaki e, toplu mezarlığı açıyor. 5 kilometre ötede e, silahlı çatışma var. Şiddet uyguluyor evet. bir köyün içerisindeki şeye. Yani bu AK Parti e, binisinde özellikle 2000 e, son seçimlerde dizayn edilen Lamento grubu milletvekilleri ve bakanlar içinde ağırlıklı olarak e, çözüme yaklaşan değil daha milliyetçi e, İslamcı kesimden gelen oradan süzülerek gelen e, insanlardan oluştuğunu görüyoruz. Ama her şeye rağmen bu dengeler böyle bu siyaset yani bir gecede neler değiştiğini şahit olduk. Bu genel nokta e, hiç önemsenmeyecek yani bu, bu Daha önceki son 80'li ve 90'lı yılların 2000'li yılların şeyine baktığımızda e, göre bu ilkin yaşanmış olması son derece önemli ve önemsenmesi gereken bir durum. Ve e, yani bölgedeki gelişmelerle birlikte ele alınıp e, siyaset üretilmesi gerekiyor. bölgeyi, bu Arap baharını, Arap-Ortadoğu e, değişiminin e, Türkiye'yi tehet falan geçtiği yok. Kürt meselesinde yeni bir e, durumla karşı karşıyayız. Aynı zamanda bölgedeki pek çok dini ve etnik grup sizin Mardin'inizde yaşıyor, Urfa'nızda yaşıyor, Hatay'ınızda yaşıyor, Kibit'inizde yaşıyor. E, ülkemizdeki etnik mozaik hemen güneyinizde daha ağır ve ağdolu bir şekilde e, söz konusu. Dolayısıyla buralara bakarak çözüm üretmek durumundasınız. Aslında yenilen nokta tabii ki karmaşık bir satranç e, meselesi böyle bir şey sadece onlara o kadar aklı vermiyor açıkçası Rusya şunu yapıyor enerjiden şuradan girildi o her zaman konuştuğumuz konu ama beni e, ilgilendiren Türkiye bir barış denemesi yapmıştır arkadaş ve bunda devlet 90 yıl boyunca ilk defa bir masaya oturdu bunu e, genişletmek gerekiyor bunu e, önemsemek gerekiyor bunu Türk tarafında Türk tarafında yoksa bu dil tecih bir dil. E, AK Partililer şunu farkında aktı başında insanlar. Bu meselenin çözümsüzlüğü e, iktidarın e, gücünü önemli ölçüde zayıflatacağını. Kendileri de dile getiriyorlar da başkanlarına söz e, söyleyemiyorlar, sesli konuşamıyorlar. E, dolayısıyla yani bu AK Partilin iktidar hesaplarını, 23 trafik trafi, trafi hesaplarını, e, işte başkanlık bilinenmesini vesaireyi önemli ölçüde etkileyecek. Türkiye tarihi açısından önemli. Sonuçta siz buraya yüz milyarlarca para harcadığınız, on binlerce nerce insanınızın öldüğü bir kanayan yarayı kapatmazsanız o hedefler, hedefler gerçekleşmez. Dolayısıyla bunun farkına varan ilk defa Türkiye tarihinde masaya oturan bir yönetimdi. Bu gelinen geri noktanın da dönüşebileceğini ben de söyleyebilirim. Evet, çok teşekkürler. Başka şeyler konuşacak zaman kalmadı. Yaşı ya artık. Ya bir şey daha ekleyebilir miyim? Şu şeyi gözden kaçmasın. Yani çok da anlamıştım. Nihatçı bir başkanlığı bir planlama hazırlamış. Ne? Bunu da anlamadım. Planlama lafıyla yani genelge var mı diye de baktım. Yok. Hastanelerde ve cezaevlerinde dini hizmet verecekmiş. Sağlık Bakanlığıyla bir protokol imzalıyor. ...cezaevleri ve... ...yani, yani Kur'an eğitim programları... ...hazırlıyor... Ee, ...Adalet Bakanlığı iş ...işbirliği yaparak hizmet içi... ...eğitim kursu düzenliyor... Ee, işte, ...çok acayip... <gülüyor> ...yani enteresan... ...şimdi bu açıkçası... Yani ...dışarıda olsa... Yani bu şimdi ...nasıl bir din eğitim yapacak... ...işte... E, ...Alevi Yurttaşlarının dini eğitimler... ...kendi yani ona daire başkanlığının kurulmasına bile izin vermiyor... Sosyal medya kullanılacak. Bu konu da e, enteresan geldi. Yani bir şeye de dayanmıyor. Baktım hani tedbih yayınlanmış genel protokollerle e, dini hizmetin dini programların genişletilmesi e, üzerinde bir planlama yaptıkları ortaya çıkıyor. Bunu da dikkat çekmekte fayda var diye evet, düşünüyorum. Radyo, Yine biz atladık ya konumuzu. Evet. Başka zamana kaldık. Kuraklık atladık evet. <gülüyor> yani radyo ve televizyonlara bu arada açık radyoya da bir dini hizmet verme talebi henüz gelmedi. Gelmedi. Hmm. Yani protokol şeyi gelebilir. Yani tamam bu çıkar şeyi Diyanet İşleri Başkanlığı bir kurup olmasın. Yapırsın bunu. Herkes yapabilir. Lisesini. Yani gitsin rüzgar gösterir. Ama bunu devlet eliyle siz, her vergi verenin şeyde... parasıyla yaparsanız biraz tuhaf olur evet bu tuhaf bir durum yani peki, peki çok teşekkürler iyi yayınlar hoşçakalın. Ali Bilge ile ekonomi politik. Gündüz, e, Aka Gündüz Kutbay ve Niyazi Sayınla Sultanarak Ney Taksimi. Aka Gündüz Kutbay Türkiye'nin önde gelen neyzenlerinden biri. Onun doğum günüydü 1934'te. E, pardon, doğum günü Ağustos'ta gene 1934'te ama ölüm yıl dönümünü andık biz 1979'da İstanbul'da ölmüş ve çok önemli neyzenlerinden biri dem sesleriyle ve caz, tibet, hint ve diğer dünya müzikleriyle de yakın ilişkisiyle iyi bilinen İstanbul Radyosu'nda yıllarca çalışmış ve Ulvi Ergüner'in Türk müziği bölümü direktörünün izinden giden ve konservatuarda da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı'nda da 1973'ten 79'a kadar da ney dersleri veren Mevlana Festivali'nde de neyzenbaşı olarak görev yapan önemli bir müzisyenin ölüm yıl dönümünü andık genç yaşta. Oldukça genç sayılabilecek bir yaşta da kaybettiğimiz bir müzisyene buradan bir günaydın dedik. Evet Açık Radyo'dayız. Açık Radyo'da devam ediyoruz Açık Gazete programında. Elimizde çok sayıda analizinin de yapılması gerektiren haberler var. Ama maalesef bu çuhun gündemde tam da vakit bulamıyoruz. Özellikle şeyden Julian Assange ve Wikileaks ile ilgili... Ee, belki yarın biraz daha ayrıntılı tekrar bu meseleyi takip etmeye çalışabiliriz. İngiltere'nin e, uluslararası baskılar karşısında Britanya hükümetinin geri adım attığını, atmak zorunda, geri basmak zorunda kaldığını ve tehdidi geri çektiği haberleri var. Fakat bu dünyanın herhalde medya özgürlüğü, basın özgürlüğü açısından belki de en önemli sonuçları itibariyle de tartışlamayacak kadar büyük sonuçları olabileceğini söyleyeceğimiz önemdeki olayın gazetelerde bütün şey unsurlarına rağmen e, her türlü seks casusluk bilinen bütün magazin basını içinde ideal bütün unsurları da içe rağmen asla birinci plana getirilmemesinin çok sorulması gereken bir durum. Geçelim onu ama yani yalnız şeyden de bahsedelim. Önemli bir geri adım atma hadisesi daha uzun süreli takip etmek durumunda kalacağımız bir şey. İkincisi de Pussy Riot diye adlandırılan Rus punk grubunun muhalif grubunun siyasi muhalefetinin direnişi de çok önemli. Evet burada örneğin daha önce yapılmış olan destekler vardı örneğin Madonna'nın yapmış olduğu... Demeçler yüzünden Rusya'daki yetkililerin de sert bir çıkışıyla beraber yaşanan polemikler vardı. E, Björk de e, bazı açıklamalar yapmıştı. Buna da yeni birisi daha eklenmiş. Bjorg'ün yeni bir açıklaması daha ekleniyor. E, i̇ki yıl hapis cezasına çarptırılan e, Rus Pussy, Grot, Pussy Riot e, üyelerine destek için sitesinden sloganlı tişört satışına başlamıştı e, Björk. Evet ikisi de grubun iki elemanı da e, onlar da e, ceza sömürgelerine, kulaklarına modern kulaklara gönderilmesinler diye grupta Rusya'yı terk ettikleri haberi var. Kızlardan birinin kocası da demiş bu doğrudur. Ve e, Piotr Verzilov Murya, e, Nadezhna e, Konnikova'nın kocası Kocası e, Piotr Verzilov da demiş ki e, bir katedraldeki protestoya katılanlar e, benim eşimin de aralarında bulunduğu gruba katılanlar ikisi kaçtı ve polis e, şimdilik e, Rus polisinin uzanamayacağı bir yerde e, kaldılar demişler. Bu da önemli bütün dünyadan da önemli destek toplayan evet. bir hareket. Ee, evet bunlardan bir tanesi de Kanadalı şarkıcı Feist olmuş. Ee, Putin karşıda oldukları gerekçesiyle tutuklanan e, bu grubun üyelerine İstanbul'daki konserinden mesaj göndermiş ve yanında olduklarını söylemiş. Kim? Feist. Hmm. Ee, şey de ilginç ee, Yunanistan'da da e, göçmenlerin ırkçı saldırılara karşı binlerce senin cesur bir gösteri yaptıklarına e, tanık olduk. O da Cuma günü, geçen Cuma. Biz yayından çıktıktan sonra gerçekleşmiş bir şey. Ee, ve 5000'i aşkın, 5000 civarında protestocunun Common Dreams oradan okuduğumuza göre parlamentoya gidip İslamofobi'ye istemiyoruz. Faşist saldırılara hayır. Neonaziler def olsun diye en büyük yani Atina'da son yıllarda görülmüş en büyük ırkçılık karşıtı şey yapıldığını da gösterinin de yapıldığını belirtelim. Dünyada epey sayıda böyle şey de var. Yani yalnız kötü haberler değil. Böyle büyük mücadele haberleri de yaygınlaşıyor. İspanya'nın da Endülüs bölgesinde marketlerden mal çalarak fakirlere dağıtan ve Robin Hood diye bir benzetmeyle akla gelebilecek ilk şey tabi belediye başkanı Juan Manuel Sanchez Gordillo'nun eylemi yayılmaya başladı. Ekstramadura bölgesinde de Birleşik Sol Parti milletvekili Victor Casco gene Cuma sabahı biz yayından sonra yaklaşık 50 kişiyle birlikte bu haberi veremememizin sebebi yayında görememiş olmamızdı. 50 kişiyle birlikte Merida şehrinde Carrefour mağazasından alışveriş yapmış para ödememiş yağ, şeker, pirinç, makarna, süt, bakliyat gibi temel gıda maddeleriyle doldurup Kasadan da geçmişler ama olay polis el koymuş alışveriş arabalarını ama bu da devam ediyor. Ee, Puebla, Unida, Yama, Hamasara, Ven, Vencido diye de bağırıyorlar. birlik olmuş halk hiçbir zaman yenilmez fakirliğe karşı zenginliğin bölüştürülmesi sloganlarıyla da dolmuş durumda. 7-8 Eylül'de de o bölgede. Festival varmış ve protestoda gösteriler yapılacakmış. Bu da ilginç bir haberdi. Togo'da da kadınlar Afrika'nın batısındaki Togo ülkesinde ilginç bir siyasi eyleme girmişler. Togo'yu Kurtaralım adlı Vatandaşlık Hakları Örgütü'nün kadınlar kolu ülkenin devlet başkanı Forg Nassing Bey'i istifaya zorlamak amacıyla bir haftalık cinsel ilişki grevine giriyorlarmış. L yani e, ülkedeki muhalefet partileri koalisyonunun Nasrin Bey istifa etmeye zorlamak amacıyla başlattıkları geniş çaplı eylemlerin bir parçasında bu oluşturuyorlarmış. Kocalarını ya da sevgililerini bu muhalefette daha etkin rol almak için biraz eski Yunan Aristofanesi de yazarlarından hatırlatacak şekilde eylemlere girişmeleri de ilginç evet şimdi bizde geri kalan İshak'a geri dönelim isterseniz neye? İshak ha, İshak Kasırgıs evet. evet dönelim çok başta çok sayıda haber var elimizde onlarla ilgili ama en önemlisi tabii şeyi de söyledik Afgan'dan dönmeden önce bu aşırı erime durumunun tam bir rekor kırması yani Arktik bölgedeki Kuzey Kutup bölgesindeki şeyden başlayalım başlamak doğru olur bence son olarak biz bundan cuma günü gene yayından çıkarken de bundan bahsetmiştik ama şimdi tekrarlayalım 4 son rekor 4 milyon 25 4.25 nokta 25 milyon kilometre kareymiş 2007'de şimdi ondan 40 bin kilometre kare daha az yani 4 milyon 210 bin kilometre kareye inmiş durumda bunun e, fakat et, e, hiçbir şekilde Amerika'daki seçimleri etkileyecek bir şey olmadı aşikar. Yalnız buna Arktik bir kuzey kutbunda ölüm artık Arktik ölüm spirali, sarmalı deniyor ve bunun için ekstrem havalar, kuraklık, seller ve soğuk dalgaları ve sıcak dalgaları ekleyecekmiş. Evet, Riya Novosti'ye açıklamada bulunan Sen Petersburg Arktik ve Antarktika Araştırma Merkezi uzmanı Alexander Danilov aşırı sıcak bir yaz mevsiminin yaşandığını buzullarda erimenin eylül ortasına kadar devam edebileceğini söylemiş aynı zamanda. Danilov buzul yoğunlukları da zayıfladı. Çok fazla değil ancak yeterince ince. Bazı bölgelerde buzul kalınlığı 10-15 santimetreye kadar düşüyor açıklamasında bulunmuş. Evet hemen arkasında yani bu şeyden de bahsetmiştik ne kadar bahsetsek azdır tabi ama 2012'de Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırmada bütün dünyayı allak bullak edecek bu erime diyorlar. Jet stream'i de doğudan batıya esen rüzgarları artık bölgesi iki kat kuzey yarımküreden küreden iki kat daha hızlı ısınıyor. Ve bunun da büyük dalgalanmalara yol açacağını gayet yeni bir duruma geçmekte olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor bilim insanları. Bunda hiçbir tartışma falan kalmamış durumda. Bu, yandan bu tartışmanın kalmadığını söyleyen e, Britanya hükümetinin baş şey, iklim danışmanı, e, en önemli bilim danışmanlarından biri diyelim eski IPCC'nin de başkanı, hükümetler arası iklim değişikliği grubunun da başındaydı. Bob Watson 2 derece tavanı tutmamız imkansız görünüyor. Bunu pencereden atalım demiş BBC'nin haberine göre. ve Hatta 5 dereceye kadar da yükselebilir sıcaklıklar demiş. Bunun sonuçlarına da hep beraber nasıl göğüs geririz bilmiyorum yani insan sağlığı yiyecek ve su bulunması ve bir de bütün medeniyetin temelini oluşturan istikrarlı kıyı bölgelerini kaybedeceğimiz aşikar deniyor. Dolayısıyla bu yani bütün bunları söylemekte bir enerji teknolojisinde bir devrime ihtiyaç yok diyor. Bir evrimle buna geçebiliriz sorun. Bunun için Siyasi irade var mı yok mu diye sormuş BBC'nin haberi ve herkes bunu sorduğun zaman herkes birbirine bakıyor sessiz diyor. Bu evrimle beraber gerçekleşecek olan dönüşümün bir siyasi irade olup olmadığını soruyor. Yani bu dönüşüm için uygun bir siyasi iradenin olup olmadığını evet. soruyor. Evet. Türkiye'den gelen bazı haberler var şimdi geçsek mi tam olarak evet, bilemedim geçelim. ama. Yani burmayı söyledik zaten 250 bin hektarlık pirinç. Çeltik tarlaları sular altında kalmış. Korkunç bir şey. Tayfun Bolaven Okinawa adasını vurmuş. 57 bin kişi elektriksiz kalmış. Ve evlerinde kalıp kendilerine baksın demişler. De. İşte Isaac dedin sen. Evet Isaac ilerlemeye başladı. Isaac e, Küba'yı vurdu. Haiti'yi vurdu. Guantanamo üstünde olağanüstü hal ilan edilmesini sağladı. Haiti'de evsizlerin e, çadır ve konteyner e, kentlerini vurdu. Ve belki de bir bilmiyorum işaret gibi okumak pek mümkün olmayabilir ama e, cumhuriyetçi adayların e, bir araya geldiği kongrenin de ertelenmesine neden oldu. Bir gün ertelenmesine. Fırtınadan ee, ötürü. İlginç aslında. Onlar yok diyorlar ya böyle fırtına insan eliyle filan. İlginç olabilir hakikaten. Oradan Avrupa'ya da son olarak geçersek Sırbistan'ın Valjevo Şehrinde artık orman yangınları ve kuraklıktan sadece yağmur doğasına çıkmışlar. 40 dereceyi görmüş Batı Balkanlarda. Ve bütün ürünleri de mahvettiği gibi yüzlerce orman yangınına da yol açtı. Bir kısmı kontrol ediliyor, bir kısmı edilemiyor. Ama Türkiye'dekilerin durumu da belki de günün en vahim olanı o. Biz sıradan şöyle sayabilir miyiz? Deneyelim yani bu ufak bir araştırmayla sadece hafta sonu gerçekleşmiş cuma günü ve hafta sonu gerçekleşmiş, gerçekleşmiş olan yangınlar e, Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan e, yangın söndürüldüğüne dair haber var. Burada e, bir hektarı ormanlık olmak üzere 6-7 hektarlık bir alanda e, kayıplar söz konusu. Evet, sonra Kastamonu'da Taş Köprü'de 40 hektarın üzerinde alan tahrib oldu. Bu tahrib oldu lafının yanmak diye şey yapalım. Evet, Kahramanmaraş'a bağlı Peynirdere köyünde 3 hektarlık ormanlık alan yanmış. Milas'ta Kırcağız köyü kümestermekinde dört dün orman yandı. Ama Ayrıca da bir 10 dönüm orman daha yandığını 2 gün önce de söylüyorlar. Evet bileceye bağlı Bozöyük ilçesinde 7 hektarlık bir alanın yandığından bahsediliyor. Kızılcamam'da 100 hektarlık alan yanmış gitmiş yani, kül olmuş. Bu rakam belki de en fazla hafta sonu bu yangın yanan ya yerleri de, evet. evet Denizli'de bir orman yangını vardı burada da 40 hektar alan yanmış. Kars'ta bir buçuk hektar yanmış. Zarar gördü diyor ama yanmış. Evet. Karabük'teki çıkan orman yangınında 3 ile 5 hektar, 3 ile 5 hektar arasında bir e, alanın yandığı söyleniyor. Ve e, en tabi e, Osmaniye'de de e, Dombulu mevkiinde e, 5 hektar Kızılçam yanmış. Ve en önemlisi de tabi ne kadar alanın yandığı bilinmiyor. İdlib yakınlarında Suriye'de 3 gün önce başlayıp Türkiye'ye sıçrayan bu yani 20 yıldır bu işi yürüten ormancılar cebimizden çok ciğerimiz yandı diyorlar ve muazzam bir zarara uğramışlar. %80'i yeşil olan yayla dağının %40'ı yanmış vaziyette diyor. Suriye'nin yangını Türkiye'yi yaktı demiş. Böyle bir şey. Evet bu olaylar cuma günden itibaren yaşanmış olaylardı. Yaşanmış yangınlardı. Bu cuma günü yapılmış olan bir açıklama vardı. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu 1 Ocak'tan itibaren bugüne kadar yani cuma gününe kadar 1404 orman yangınının meydana geldiğini, toplamda 4400 hektar alanın yandığından bahsetmiş. Ki bu son saydığımız listede buna dahil olmayan kısımdan geliyordu. Ee, ekiplerimiz yangına çok hızlı müdahale ediyor. Yangın başına ortalama 3 hektar alan düşüyor. Hava sıcaklığı artınca hava sıcaklığı artınca Nem oranı düşünce yangına karşı Hassas bölgeler için uyarıda bulunduk Diyor ama vatandaşın da Endişe etmemesinden bahsediyor Gece dahi arazide yatacak şekilde ekip, Ekiplerimizi olup konuşlandırdık Yangına en geç 12-15 dakika içerisinde müdahale ettiğinden bahset, Müdahale edildiğinden bahsetmiş Ya bakanlar Gerek İçişleri Bakanı gerekse Orman ve Su İşleri Bakanı böyle konuşuyorlar ama e, gerçeklik biraz daha farklı bizim baktığımız yerden en azından diyelim bakanlara da politikacı oldukları için zaten şey yapalım e, bir tolerans tanıyalım haddimiz olmadan yalnız e, orman yangınları için çok kötü bir yıl olduğunu Yunanistan için de haberin var ve 250 bin liralık zararda Suriye yangının sadece Türkiye tarafındaki ormancılara çıkarılıyor. Bunların çok vahim olduğunu da söyleyelim. Kimisi kontrol altına alınmış, kimisi alınmamış ve nihayet Guardian gazetesinde beklediğimiz analiz yazısı da çıkmış durumda aşırı hava durumları yani küresi asınma, orman yangınlarına sebep oluyor diye küçük bir okur mektubu çıkmış. Nihayet, nihayet rüzgar enerjisi yatırımcısına da MIT'in itirazı meselesini belki yarın okuyabiliriz. Artık onlara zamanımız kalmadı. Birazdan çünkü başka bir programa gireceğiz. Evet. Sex Pistols'dan bir parça dinleyerek de bitiriyoruz. Ee, grup elemanlarından Glenn Matlock'un bas gitaristin doğumu münasebetiyle e, şimdiye kadar gerçekleşmiş en ilginç My Way şarkısı yorumunu da onlardan biliyoruz. Sex Pistols'dan. Glenn Matlock'un doğum günü münasebetiyle Sid aslında söylediği bu parçada 1956'da bugün doğmuştu Matlock. Onu çalıyoruz. Şimdi hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.